Ülkemizdeki gösteri merkezlerinin yasaklanması bir yana dursun, yasaların uygulandığından bile söz etmek mümkün değil. Son olarak Buket Uzunelin yürüttüğü Kaş Çevre Platformu ve Yunuslara Özgürlük Platformu ve WWF Türkiye'nin desteklediği kampanya ile Kaş'taki Yunus Parkı fiilen kapatılmıştı. Ancak Türkiye'deki bütün Yunus Parklarının kapatılması gerekiyor. Özgür, yeşil ve barışçıl bir gelecek dileğiyle esen kalın.